Sonra bana Sidretül Münteha yaklaştırıldı. Baktım ki meyveleri, hecer sürahileri, yaprakları, fil kulakları gibi. Ağacın altında ikisi batın, ikisi zahir, dört ırmak var. Cibril sorunca içeridekiler cennette, dışarıdakiler fıratla Nil'dir dedi. Sonra üzerime 50 vakit namaz farz kılındı. Musa'nın yanına dönünce ne yaptın dedi. Ben üzerime 50 vakit namaz farz kılındı dedim. Musa, ben insanları senden daha iyi bilirim. İsrail oğullarından neler çektim? Ümmetim buna hiç dayanamaz. Rabbına dönt, azaltmasını istediğince, Rabbıma döndüm, azaltmasını istedim. Üzerine kırk vakte indirdi. Tekrar Musa'ya dönünce ne yaptın dedi? 40 vakte indirdi dedim. Bana yine ilk sözünü söyledi. Rabbıma döndüm, 30 vakte indirdi.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 448, 449 ve 450 aynı. 451 Enes'ten Namazlar Mekke'de farz kılındı. İki melek gelip Aleyhisselatü Vesselam'ı zemzemin yanına götürüp karnını yerdiler. İçerisini çıkarıp altın kasla yıkadıktan sonra ilim ve hüküm doldurarak karnını kapattılar. 452 Ayşe annemizden Namaz önce ikişer rekat farz kılındı. Seferde kılınan namaz farz kılındığı gibi kaldı. Hazarda kılınan namaz tamamlandı. 453 Ebu Amr el Zühriye, Zuhriye Aleyhisselatü Vesselam Medine hicretinden önce Mekke'de namazı ne kadardı diye sordu Zuhri. Urve'den duydum. O da Ayşe'den duymuş. Allahu u Teala Resulullah namazı önce ikişer rekat farz kıldı. Sonra da Hazarda kılınan namaz dörde tamamlandı. Seferde kılınan namaz ilk farz kılındığı üzere kaldı.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 namazı nasıl kısaltıyorsunuz deyince bana yeğenim aleyhissalatü vesselam geldiğinde biz sapıktık bize her şeyi öğretti seferde namazı iki olarak kılmamızı emri de bu öğrettikleri arasındaydı 457 Talha bin Ubeydullah'tan Neciddilerden saçları dağınık bir adam aleyhissalatü vesselama geldi yaklaşıncaya kadar sesini duyuyor dediklerini anlamıyorduk İslam ile ilgili sorular soruyordu علی صلاح و السلام گنڈ بےش وقت نماز برد ادم بدامام بشکر نماز کمام گرے خرم دید علیہ hayır ancak السلام kılabilirsin. این جخ نافل خلاح بلرسن bundan başka oruç tutmam gerekir mi?" dedi. Hayır, ancak دید oruç tutabilirsin buyurdu. نافل وشتہ بلرسن علی صلاحط و السلام ذخیرتین جے ذکیہ بشکر بش ویرمام گرے خر میں دید ہائر انخنا صدقہ ویر بلرس و اللہ فرضا یا eksik diyerek döndü gitti aleyhissalatü vesselam eğer sözünde sadıksa felah bulur buyurdu 458 enesten bir adam aleyhissalatü vesselam'a gelerek ya resulullah Allah kullarına bir şey farz kıldı mı dedi aleyhissalatü vesselam allah Teala kullarına 5 vakit namazı farz kıldı buyurdu adam ya resulullah bunlardan önce veya sonra bir şey farz kıldı mı dedi aleyhissalatü vesselam Allah kullarına 5 vakit namazı farz kıldı deyince adam bunları artırıp eksiltmeyeceğine yemin etti. Bunun üzerine Ali sallallahu ve sellem eğer sözüne sadıksa cennete girer buyurdu. 459 Âf bin Malik el Eşcai'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydık. Ali sallallahu ve sellem Allah'ın Resuluna biat etmiyor musunuz buyurdu. Bunu üç kere tekrarladı. Hemen ellerimizi uzatarak biat ettik.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 Hemen Ubade bin Essami de vardı. Mescide gidiyordu. Önüne geçtim. Ebu Muhammed'in dediğini anlattım. Ubade, "Ebu Muhammed yalan söylüyor. Ali selatü vesselam Allah kullarına 5 vakit namazı farz kıldı. Kim bunları hafife almadan, kasten hiçbir vakti terk etmeden hakkıyla eda ederse Allahu Teala onu cennetine sokacağına söz vermiştir. Kim de 5 vakit namazı kılmazsa Allah'ın onlara hiçbir vaadi yoktur. Dilerse azap eder, dilerse cennetine koyar." 461 Ebu Hüreyre'den Ali sallatü vesselam herhangi birinizin kapısında günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa o kimsenin üzerinde kir kalabileceğini tasavvur eder misiniz? Sahabe kir kalmaz ya Allah'ın Resulü dediler. İşte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bununla günahları giderir buyurdu. 462 Burayde'den Ali sallatü vesselam onlarla kâfirlerle aramızdaki fark kılmayı taahhüt ettiğimiz namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur buyurdu. 463 Hureys bin Kabriseden Medine'ye gittiğimde Allah'ın bana salih bir arkadaş nasip et dedim. Ebu Hureyre'nin yanına oturdum. Ona bana bir salih arkadaş nasip etmesi için Allah'a dua ettim. Bana Resulullah'tan duyduğunu hadisleri anlat. Umulur ki Allah bu hadislerle bana fayda sağlar deyince Ebu Hureyre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 400 66 Ebu Hüreyre'den yine aynı. 65 66 aynı. 467 Ebu Eyyub'tan bir adam ya Resulullah beni cennete sokacak bir amel söyle dedi. Ali sallallahu Allah'a kulluk et. Hiçbir şey ona ortak koşma. Namazı kıl, zekatı ver, akrabayı ziyaret et, deveyi bırak. Galiba i be ve sellem'in devesi üzerinde idi. 468 NS'ten Ali serrat ve selam ile beraber öğle namazını Medine'de 4 Zulhuleyfe'de 2 rekat kıldım. 469 Ebu Cuheifeden Ali serrat ve selam öğle üzeri hareket etti. Bed Hay'a varınca abdest aldı. Öğle ve ikindi namazlarından ikişer rekat kıldı. Önüne de asasını koydu. 470 Umare bin Urveybe Tüs Sakaf'ten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 namazlara dikkat edin hele orta namaza ikinci namazına Allah'a itaat için divan durun sonra bunu aleyhissalatü vesselam'dan duydum dedi 472 Ali'den aleyhissalatü vesselam güneş batıncaya kadar bizi oyaladılar orta namazı kılamadık buyurdu aleyküm selam tamam. 473 Ebul Melih'ten bulutlu bir günde Bureyde ile beraberdik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 Son iki rekatta da bunun yarısı kadar okurdu. 475 yine aynı. 476 enesten Enes'den. ve Vesselam Medine'de öğle namazını 4 Zulhüleyfe'de ikindi namazını iki rekat kıldı. 477 Nehvel bin Muaviye'den. Aleyhisselatü Vesselam ikindi namazını geçirenin hali adeta ailesi ve malı gasp edilmiş kimsenin hali gibidir buyurdu. 478 Abdullah bin Ömer'den. Ali Selatü vesselam'ın ikinci namazını geçiren kimsenin hali sanki ailesi ve malı gaspedilmiş kimsenin hali gibidir buyurduğunu duydum. 79 ve 80 aynı. 481 Seleme bin Kuheil anlatılıyor. Said bin Cübeyri Müzdelifede gördüm. Kıyamet etti. Akşam namazını 3 kıldı. Sonra kıyamet etti. Yatsı namazını 2 kıldı.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 Aleyhissalatü Vesselam güneş doğmadan ve güneş batmadan namazını kılan hiç kimse ateşe girmez derken buyurdu. 488 Bera'dan 16 ay yahut 17 ay Beytül Mahdis'e karşı namaz kıldık. 489 Bera bin Azip'ten Aleyhissalatü Vesselam Medine'ye geldi. 16 ay Beytül Mahdis'e karşı namaz kıldı. Sonra Kabe'ye döndürüldü. Aleyhissalatü Vesselam ile beraber Kabe'ye karşı namaz kılan bir adam... Ensardan bir cemaatin yanına geldi. Onlara Ali selamet ve selamın Kabe'ye döndürüldüğüne şahit oldum deyince cemaat hemen Kabe'ye döndü. Evet. Öyle bir hadis ki bu hem sünnetin vahiliğine hem de nasih ve mensuret eden zavallı insanlara tam bir reddiyedir. tabi anlayan bilir iman adına. Evet, bizim bir sorunumuz yok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 Cibril Resulullah'a imam oldu. Namaz kıldırdı deyince Ömer Urbe ne, de, ne söylediğini iyi bilir dedi. Urbe Beşir'den duydum. O da babası Ebu Mesud'dan şöyle dediğini duymuş. Aleyhisselatü Vesselam'ın Cibril indi bana imam oldu. Parnaklarıyla beş vakti sayarak namazı onunla beraber kıldım. Sonra namazı onunla beraber kıldım. Sonra namazı onunla beraber kıldım. Sonra namazı onunla beraber kıldım. Sonra namazı onunla beraber kıldım dediğini duydum diye nakletti. 495 şubeden Sayyer bin Selame: "Babam Ebu Berze'ye Resulullah'ın namaz kıldığı vakitleri sorduğunu duydum." Ebu Berze'nin söylediklerini sen de işittin dedi Seyyar, "Şimdi senin sözlerini duyduğum gibi işittim. Babam Ebu Berze'ye Ali sallallahu ve sellem'in namaz kıldığı vakitleri sordu. O da Ali sallallahu ve sellem yatsı namazını bazen gece yarısına kadar geciktirirdi. Yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra sohbet etmeyi sevmezdi." dedi.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 499 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam öğle namazını sıcak günlerde geciktirir. Soğuk günlerde erken kılardı 500 ve 501 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam çok sıcak günlerde öğle namazını biraz geç kılın. Çünkü sıcağın şiddeti cehennem ateşindendir buyurmuştur. 502 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bu Cibril'dir. Dininizi öğretmek için geldi.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 Yatsı gecenin 1/3'ü geçince kıldı. 505 Ayşe annemizden Ali sallallahu ve sellem ikindi namazını güneş yüksekteyken kıldı. odamda zaman da gölge henüz uzamamıştı. 506 Enes'ten Ali sallallahu ve sellem ikindi namazını kıldırdıktan sonra henüz güneş yüksekteyken insan Kuba'ya gidip gelebilirdi. 507 yine aynı. 508, 509 ve 510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 Namaz vakitlerini öğretmek için Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, imam oldu. Resulullah Aleyhisselam onun arkasında insanlar da Resulullah'ın arkasında güneş tepeden döndüğü sırada öğle namazını kıldırdı. Her şeyin gölgesi bir misli olunca yine Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Önce yaptığı gibi Cibril öne geçti. Aleyhisselatü Vesselam arkasında cemaat da Resulullah'ın arkasında olduğu halde kendi namazı kıldırdı. Sonra güneş batınca geldi Cibril öne geçti Aleyhisselatü Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında akşam namazını. Daha sonra şafak ufuktaki Kızıllık kaybolunca geldi Cibril ilerledi Aleyhisselatü Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında yatsı namazını kıldı. Sonra şafak sökünce geldi Cibril ilerledi Aleyhisselatü Vesselam arkasında cemaat Resulullah'ın arkasında sabah namazını kıldı.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 Aleyhisselatü Vesselam'ın namazından sorduk. Dedi ki güneş tepeden dönünce Aleyhisselatü Vesselam hücresinden çıktı. Öğle namazını kıldırdı. Fey nalinin kayışının genişliği kadar. Sonra gölge feyi zevalden başka bir insan boyu olunca ikinde namazını kıldı. Sonra güneş batınca akşam namazını kıldı. Ertesi gün öğle namazını gölge bir adam boyu olunca kıldı.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 Vallahi yatsı namazının vaktini en iyi bilen benim. Ali sallallahu ve sellem yatsı namazını 3 günlük ay batınca kılardı. 530 Seyyar bin Selam eden babam ile beraber Ebu Berzetil Eslemi'nin yanına vardık. Babam ona Ali sallallahu ve sellem'in farz namazlarını nasıl kılardı diye sordu. Ebu Berze de, Ali Aleyhisselatü Vesselam birinci namaz dediğiniz öğle namazını gün tepeden dönünce ikindiyi kıldıktan sonra güneş batmadan Medine'nin en uzak yerine gidip dönerdik. Akşam hakkında ne dediğini unuttum. Atem adı verdiğiniz yatsı namazının geciktirilmesini severdi. Yatsıdan önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş görmezdi. Sabah namazından döndükten sonra insan arkadaşını görüp tanıyacak kadar ortalık ağarmış olurdu. Sabah namazında 60 ile 100 ayet arası okurdu.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 O namaz yatsı namazıdır buyurdu. 542 yine aynı. 543 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam şafak sökünce sabah namazını kıldı. 544 Enes'ten bir adam ve Vesselam'a gelip sabah namazının vaktini sordu. Aleyhisselatü Vesselam ertesi gün fecir vakti Kamet olunmasını emretti. Bize namaz kıldırdı. Bir sonraki gün ortalık ağırınca kâhmet ettirdi. Namazı kıldırdıktan sonra namaz vaktini soran nere de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 Aleyhissalatü vesselam öğle namazını güneş tepeden dönünce ikinci namazını sizin kıldığınız öğle ile ikindi arasında akşamı gün batınca yatsıyı ufuktaki kızıllık kaybolunca kılar. Sabah namazını görüş mesafesi uzayınca kılardı. 553 Ebû Hureyre'den Aleyhissalatü vesselam namazın bir rekatine yetişen kimse namaza yetişmiş olur. 554 Salim'den o da babasından Aleyhisselatü Vesselam cuma namazının yahut başka bir namazın bir rekatına yeteceğin kimsenin namazı tamamdır buyurdu. 555 yine aynı 556, 57, 58 aynı. 59 Abdullah es Essunaci'den Aleyhisselatü Vesselam güneş doğarken şeytan güneşe yaklaşır biraz yükselince uzaklaşır gün batarken tekrar yaklaşır batınca uzaklaşır. İşte bu vakitlerde namaz kılmayın.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 yasakladı 562 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının birçoklarından duydum onlardan biri de en çok sevdiğim Hazreti Ömer'dir Aleyhisselatü Vesselam fecirden şafaktan sonra güneş doğuncaya kadar ikinci namazından sonra güneş batıncaya kadar namaz kılmayı yasaklamıştır 563 İbn Ömer'den ve selam hiçbiriniz durup durup da güneş doğarken ve güneş batarken namaz kılmasın buyurdu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 Güneş batmaya başlayıp da iyice batıncaya kadar namazı tehir edin buyurdu. 569, 70, 71, 72 aynı. 573 Ali'den, Aleyhisselatü Vesselam güneş parlak ve yüksekte olmadıkça ikindi namazından sonra namaz kılmayı yasakladı. 574 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam yanımda olduğu vakitlerde ikindiden sonra iki rekat namaz kılmayı hiç terk etmedi. 575 Ayşe annemizden yine aynı. 576 Ayşe annemizden ve selam evimde olduğu günlerde iki namazı hiç bırakmazdı. Gizli de olsa, aşikar de olsa kılardı. İki rekat sabah namazının fazlından önce iki rekat ikindiden sonra. 576 Ebu Seleme'den yine aynı. 567, 68, 69, 80 yine aynı. 581 İmran bin Hudeyir'den Lahık'tan güneş doğmadan önce kılınan iki rekat namazı sordum. Bunları Abdullah bin Zübeyir'in kıldığını söyledi. Bunu duyan Muaviye bin Abdullah bin Zübeyir'e haber göndererek güneş batmadan önce kılınan iki rekat namaz ne namazdır dedi. Abdullah Ümmü Seleme'ye sormak zorunda kaldı. Ümmü Seleme ve vesselam bunu ikindiden önce kılardı. Bir gün kılmadı da güneş batarken kıldı. Ne bundan önce ne de bundan sonra bu namaz bir daha kıldığını görmedim dedi. 582 Ebul Hayr'dan de bu Temim el-Ceyşani akşam namazından önce 2 rekat namaz kılmaya kalkınca Akabe bin Amr şuna bak ne namazı kılıyor dedim. Akabe Ebû Temime dönüp onu görünce bu namazı Resul-u Allah zamanında kılardık dedi. 583 Hafsa'dan Ali sallallahu ve sellem fecirden sonra fazla uzamadan sadece 2 rekat namaz kılardı. 584 Amr bin Abs'de Ali sallallahu aleyhi yanına geldim. Ya Resulallah seninle beraber kimler Müslüman oldu dedim. Hür ve köle herkes dedi.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 588 Salim bin Abdullah'tan babasının seferde namazları cem etmediğini sorduğumda bir gün babam tarladayken zevcesi Ebu Ubeydin kızı Safiye dünyanın son gününde ahiretin ilk günündeyim ecelim yakın diye yazmış. Hemen bineklerimizi atlayarak diyerek sürekli yola revan olduk. Öyle vakte olunca müezzin namazı kılalım ya Ebu Abdurrahman dedi. Babam müezzini dinlemeden yola çıktı. Devam etti. Öyle ile ikindi arası bir vakitte konakladı ve müezzimin Kâhmet et, selam verince tekrar kâhmet et dedi. Namazları kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar yola devam ettik. Müezzin namazı kılalım mı dedi. Babam müezzine öyle ve ikindi da yaptığın gibi yapacaksın dedi ve yola devam etti. Yıldızlar çoğalıp birbirine girince tekrar konakladı. Müezzine kâhmet et, ben selam verince tekrar kâhmet et dedi. Namazları kıldıktan sonra bize döndü. Aleyhissalâtu vesselâm.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 kılıyor. 590 Cabir bin Zeyd'den İbn Abbas Basra'da meşgul olduğu bir günde öğle ile ikindiği ve akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. Aralarında başka bir namaz kılmadı ve Medine'de ve Selam ile birlikte öğle ile ikindiği birleştirerek bir arada kıldığını arasında başka bir namaz kılmadığını söyledi. Yani Cemler'de sünnetin olmadığını söylüyor. 591 Kureyş'ten yaşlı bir zat olan İsmail bin Abdurrahman anlatıyor. Hıma'ya gelirken İbn-i arkadaş oldum. Güneş batınca namaz kılalım diyecektim ama durmadı. Ufuktaki beyazlık kaybolup akşam karanlığı basınca bineğinden indi. 3 rekat kıldı. 2 rekat celsi namazlarını kıldıktan sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle yaptığını gördüm dedi. 592 aynı, 593 aynı, 594, 95, 96 ve 97 aynı. 598 İbn-i Ömer'den ve vesselam hızlı gitmeyi gerektiren seferlerde akşam ile yatsıyı cem eder bir arada kılardı. 599 yine aynı 600 yine aynı 601 İbn-i Abbas'tan ve vesselam korkacak bir şey yokken seferde de olmadığı halde öğle ile itindiği akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. 602 İbn Abbas'dan Aleyhisselatü Vesselam korkacak hiçbir şey yokken yağmur da yağmadığı halde öğle ile ikindiği ve akşam ile yatsıyı bir arada kıldı. Niçin böyle kıldırdı diyenlere İbn Abbas? Ümmetine zorluk olmamasın için böyle kıldırdı. Cevabını verdi. 603 aynı. 604 Cabir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam yürüdü. Arafat'a vardığında Nemire'de otağını kurdu. Oraya indi. Güneştepe'den dönünce Kusfad'ındaki devesinin hazırlanmasını emretti. Devesine bindi. Batın Elvadi'ye gelince orada bir hitabede bulundu. Sonra Bilal'a ezan okuttu ve kamet ettirdi. Öğleyi kıldı. Tekrar kahmet ettirdi. İki namazını kıldırdı. Bu iki vaktin namazı arasında başka bir namaz kılmadı. 605 Ebu Eyyub el Ensari'den Veda Haccı'nda Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Müzdelife'de akşam ile Yatsı'yı birlikte kıldım. 606 Said bin Cübeyir'den Arafat'tan inerken Abdullah bin Ümeyr ile beraberdim. Cema Müzdelifiye'ye gelince akşam ile yatsıyı birlikte kıldı. Namazı bitirince aleyhissalatü vesselam böyle yaptı dedi. 607 aynı. 608 aynı. 609 Usam ve bin Zeyd'den yine aynı. <gülüyor> 610 Abdullah bin Mesut'tan aleyhissalatü vesselam'dan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 Ali sallallahu ve sellem uykuda kusur yoktur. Ancak kusur diğer vakit gelinceye kadar namazı ihmal edendir. Edendedir buyurdu. 617 Ebu Katâde'den Ali sallallahu aleyhi ve güneş doğuncaya kadar uyuyakalıp sabah namazını kılamadıkları bir günde bu namazı herkes yarın vaktinde kılsın buyurdu. 618 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu ve sellem namazı unuttuğun vakit hatırlayınca kıl. Çünkü Allahu Teala beni hatırlayınca önce namaza kalk buyurdu. dedi. 619-20 Aynı 621 Bureyt bin Ebu Mer, Meryem babası İbni Ebu Meryem'den Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bir seferdeyken bir gece yola devam ettik. Sabaha karşı ve Vesselam bir yere konakladı ve uyudu. İnsanlar da uyudu. Ancak güneş doğunca uyanabildik. ve Vesselam müezzine ezan okumasını emretti. Ezan okuyunca sabahın farzından evvel iki rekat sünnet kıldık. sonra kahmet etmesini emretti. Namazı kıldırdıktan sonra kıyamet kopuncaya kadar olacak şeyleri bize anlattı. 622 Abdullah bin Mesut'tan bir defa aleyhissalatü ve ile beraberdik. Öğle ikindi akşam ve yatsı namazlarını kılamadık. Bu bana çok ağır geldi. Kendi kendimi aleyhissalatü vesselam ile beraber Allah yolunda olduğumuz halde nasıl oluyor dedim. Bunun üzerine ve vesselam bilalak kahmet etmesini emretti. Bilal kâhmet edince bize öğleyi, sonra kâhmet ikindi, sonra kâhmet akşam, sonra kâhmet getirtip yatsıyı kıldırdı. Bundan sonra etrafımızda dolaştı, yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden cemaat yoktur buyurdu. 623 Ebu Hureyre'den bir gece aleyhissalatü vesselam ile beraber sabaha karşı uyumuştuk. Güneş doğuncaya kadar uyanamadık. Uyanınca aleyhissalatü vesselam herkes devesinin başını tutsun çünkü burada şeytan yanımızdadır buyurdu. Emrini yerine getirdik, su istedi, abdest aldıktan sonra 2 rekat sünnet kıldı, sonra kavmet edilince sabah namazının farzını kızdırdı. 624 ve 625 yine aynı. 626 Abdullah bin Ömer'den, Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman kimse onlara namaza çağırmıyordu. Onlar da namaz vakitlerinin kendi kendilerini ayarlıyorlardı. Bir gün bu meseleyi müzakere etmeye başladılar. Bir kısmı Hristiyanların kullandıkları çanı kullanalım dedi. Bir kısmı Yahudilerin kullandıkları borazanı kullanalım dedi. Bunun üzerine babam Hazreti Ömer bir adam gönderseniz de halkı namaza çağırsa diye söze karıştı. Aleyhissalatü vesselam da Bilal'a kalk halkı namaza çağır buyurdu. 627 Enes'ten Aleyhissalatü vesselam Bilal'a ezanı iki defa kahmeti ise bir defa tekrar etmesini emretti. 628 Abdullah bin Ömer'den Alissellat ve Selam zamanda Ezan iki defa tekrar edilir Kamet ise bir defa söylenirdi Ancak anca kat katkamet Salah kat katkamet Salah diye iki defa söylenebilir 629 Ebu mahsur eden Alissellat ve selam beni yanına oturtarak ezanı bir bir öğretti 630.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 Bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam'ın Mekke'de valisi olan Attab bin Esit'e gelerek Aleyhissalatü Vesselam'ın emri üzere onunla birlikte ezan okudum. 633 yine aynı. 634 Malik bin Hüveyrist'ten amcamın oğluyla birlikte Resulullah'a geldim. Aleyhissalatü Vesselam bize bir yolculuğa çıktığınız zaman ezan okuyun ve namaza durun. En büyüğünüz de imam olsun.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 645 Ebu Hureyre'den a.s. sesinin gürlüğü nispetinde müezzinin günahları affedilir. Canlı cansız ne varsa ona şahitlik ederler. 646 Bera bin Azip'ten a.s. Allah ve melekleri ilk saftakileri tebrik ederler. Müezzine gelince sesinin gürlüğü ölçüsünde kendisine mağfiret edilir. Canlı cansız varlıklar da ona kıyamet günü şahitlik ederler. Müezzine de okuduğu ezanı işitip namaz kılanların aldığı sevap kadar sevap verilir. 647 ve 48 Ebu Mahsure'den Ali Salatü Vesselam'ın müezzineyi yapıyordum. Sabah ezanında Hanya Aleyhisselahtan sonra Esselatu Hayr'in Mine Nev Allahu Ekber diye okuyordum. 649 Bilal'dan Ezanın son cümleleri Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah'tır. 650 Esfet'ten Bilal'ın okuduğu ezanın son cümleleri la ilahe illallah'tır. 652'ye yine aynı. 653 Aus bin Efs'ten Sakif kabilesinden biri Ali sallallahu aleyhi ve sellem'in münadisinin yolculuk esnasında yağmurlu bir gecede hayyele sallah hayyel felah namazı yüklerinizin yanında kılın diye nida ettiğini işittiğini anlattı. 654 İbn Ömer'den soğuk ve rüzgarlı bir gecede ezan okunduktan sonra Namazınızı bineklerinizin üzerinde kılın. Çünkü Aleyhisselatü Vesselam soğuk ve rüzgarlı gecelerde müezzine namazlarınızı yüklerinizin yanında kılın diye nida etmesini emrederdi buyurdu. 655 Cabir bin Abdullah'tan. Aleyhisselatü Vesselam yola çıkıp Arafat'a geldi. nemir denilen yerde kendisi için bir çadır hazırlandığını görünce orada konakladı. Güneş batmaya doğru yönelince Kasfa isimli devesinin hazırlanmasını emretti.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 662 Abdullah'tan Hendek Savaşı'nda müşrikler Ali sallat vesselam'ı uğraştırdıklarından Ali vesselam 4 vakit namazı kılamadı. Yatsı vakti Bilal'e ezan okumasını emretti. Önce öğleyi, sonra kamet getirtip ikindiyi, sonra kamet getirtip akşamı, sonra kamet getirterek yatsıyı kıldırdı. 663 Abdullah bin Mesut'tan Bir savaştaydık. Müşrikler öyle ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamızı engellediler. Müşrikler döndükten sonra Ali sallallahu ve sellem birinin ezan okumasını emretti. Ezandan sonra öğle namazını, sonra kamet getirtti ikindi, sonra akşamı, sonra yatsıyı kıldırdı. Sonra yeryüzünde sizden başka Allah'a zikreden bir topluluk daha yoktur buyurdu. 664 Muaviye bin Hudeyş'ten Ali sallallahu ve sellem bir gün namaz kıldırıyordu. Bir rekat daha kılması gerekirken Ali sallallahu ve sellem selam verdi.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 olsun 670 Ebu Hureyre'den ve vesselam ezan okunmaya başladığı zaman şeytan ezan sesini işitmemek için tabana kuvvet kaçar. Ezan tamamlandıktan sonra tekrar gelerek vesvese vermeye başlar. Kahmet edilmeye başlayınca kaçar. Kahmet tamamlanınca geri döner ve kişinin kalbine vesvese vermeye çalışır. Kişinin aklına gelmeyen şeyleri hatırlatmak için şu meseleyi unutma. filan işi aklından çıkarma der. ve namazda olanla o kadar uğraşır ki kişi ne kadar namaz kıldığını farkına varamaz. 671 Ebu Hureyre'den ve vesselam eğer insanlar ezan okumakta ve ilk safta bulunmakta neler olduğunu bilseler, bunlar içinde kura çekmekten başka bir yol bulamamış olsalardı muhakkak kura çekme yoluna giderlerdi.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 Aralarında zayıf olanlara uy ve okuduğu ezan için ücret almayan bir de müezzin tutuyordu. 673 Ebu Said El-Hudri'den ve Vesselam ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediklerini tekrar edin buyurdu. 674 Ebu Hureyre'den ve Vesselam ile birlikte oturuyorduk derken Bilal ayağa kalkarak ezan okumaya başladı.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 ''Eşheden la ilahe illallah'' dedi. O da iki defa aynı sözleri tekrar etti. Sonra müezzin sırayla devam etti. O da tekrar iki defa onları aynen söyledi. 677 Alkamabil Vakkas'tan ''Maviye'nin yanında oturuyordum.'' derken müezzini tekrar ezan okumaya başladı. O da müezzinin dediklerini tekrar etmeye başladı. Müezzin ''Hayyale salah'' dediğinde bu sefer ''Maviye la havle ve la kuvvete illa billah'' dedi. Bundan sonra müezzini aynen taklit etti. Sonra da ben de Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle söylediğini işittim dedi. 678 Abdullah bin Amr'dan ben ve Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim. Müezzin ezan okuduğunu gördüğünüzde onun söylediklerini aynen deyin. Arkasından bana da salatü selam getirin. Çünkü kim bana bir defa salatü selam getirirse Allah onu on kat tutup ve gark eder. Sonra benim için Allah'tan vesileyi Bu makam Ali vesselamın dışında hiçbir kulu için talep edilemeyen cennette bir makamdır. Bunu niyaz ederse ben de o kimsenin makamımda olmasını niyaz ederim. Ayrıca Allah'tan benim için vesile niyaz eden şefaatimi hak eder. 679 Saat bine bu vakkattan. Ali Selat ve selam müezinin ezan okuduğunu işiten kimse aynen onun hepsini tekrar ederse okunun günahları bağışlanır. 680 Câbir'den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 İki ezan arasında namaz kılsın buyurdu. 683 ve 84 Eşhaş bin Ebu Şaşa babasından bir gün ezan okunduktan sonra bir adamın mescitten dışarı çıktığını gören Ebu Hüreyre'nin o adamın yolunu kestiğini gördüm. Ebu Hüreyre bu adam Muhammed'e isyan etti dedi. 685 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam yatsı namazından sonra fecde kadar geçen zaman içinde 11 rekat namaz kılar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 686 İbn Abbas'ın azatlısı Kurey'den İbn Abbas'a sallallahu aleyhi ve gecena kadar ve nasıl namaz kıldığını sordum. O da Ali vesselam aleyhi ve selam bitirle birlikte 11 rekat kıldığını, sonra yatıp derin bir uykuya daldığını, Bilal'in gelip namaz vakti geldi ya Resulallah demesi üzerine iki rekat daha kılıp sonra halka namaz kıldırmak için mescide çıktığını ve tekrar da abdest almadığını anlattı. 687 Abdullah bin Katade babasından naklediyor. Ali sallallahu aleyhi ve selam, "Kamet edilince bizim mescide geldiğimi, benim mescide geldiğimi görünceye kadar namaza durmayın." buyurdu.